Efendim geçen hafta Siyer-i Nebi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını inceleyen, bizlere sevdiren bu ilim dalına biliyorsunuz Siyer ilmi deniyor. Siyer-i Nebi'den iki cihan serveri Efendimizin hayatısı saadetinden bahsediyoruz. Muhabbet bağı programında elimizden geldiği kadarıyla bu güzellikleri işlenmiş ve kulaktan kulağa, satırlardan satırlara aktarılmış bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya ve muhabbeti bir yerinden yakalayarak e, sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. İşte bu muhabbet bağı hem bizi muhabbete bağlayan bu bağ hem de bu eşsiz gülistanın bu eşsiz çiçeklerin gonca güllerin yetiştiği Hazreti Fahri Alemin bu muhabbet bağından sizlere bir demet olsun bir güzellik, dermeye, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İşte Reci vakası dediğimiz yerde kalmıştık. Reci vakası hakikaten İslam tarihinde, belki de Medine-i de Uhud'dan bile hani böyle söylerken içim titriyor ama ihanet açısından bakıldığında hakikaten de Uhud'dan daha acı verebilecek bir sahneyle karşı karşıyayız. Çünkü sinsiler Hainler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o hiçbir zaman kapısından kimseyi reddetmeyen Fahri Alem'in kapısına geldiler. Ve onun en çok değer verdiği hususta yani ilim öğretme imanı ve İslam'ı talim etme hususunda kendisine müracaat ettiler. Müracaat ettiler ama sonradan bu hallerinden ricat ettiler döndüler. Allah Resulünden irşad etmek için kendilerine hoca gönderilmesini, muallim gönderilmesini istediler. Fahri Alem Efendimiz de on kişilik bir kafile yaparak, bir grup yaparak onları himayelerinde memleketlerine, kavimlerine gönderdiler. Fakat şu an belki gözünüzde canlansın diye söylüyoruz. Bu Müslümanları müminleri, bu seçkin sahabiyi, onlar ne yaptılar? pusuya düşürdüler. Belli bir mevkide derben denebilecek bir yerde tam bir yol ağzında, dar bir geçitte yüz tane oklunun, daha doğrusu askerin e, bulunduğu e, bir yerde pusuya düşürdüler ve oraları artık detaylarıyla anlatmıyoruz. Netice ne olmuştu? Netice Yedi tane sahabi-i kiram hazaratı, orada şehit düşmüştü. Daha sonra esir alınan, esir düşen üç tane sahabiden bir tanesi de yolda şehit edilmişti. Diğer ikisini de Mekkeli müşriklere götürmüşlerdi. Mekkeli müşriklere götürmelerinin sebebi ise, hani derler ya kraldan çok kralcı diye, Mekkeli müşriklere sevimli gözükmek istemişlerdi. Allah Resulüne karşı sevimli olmayı, hiç düşünmeyerek kalkıp Allah düşmanlarına sevimli olmak istemişlerdi. Bir marifet yapmışlarmış gibi iki tane o güzide sahabeyi müşriklere teslim etmişler. Hem karşılığında para almışlar hem de kendilerince sözüm ona itibar edilmişlerdi. İşte bu iki sahabe-i kiram hazaratı. Hapishanede türlü türlü eziyetlere maruz kaldılar. Bunlar bile bir konudur. Tek başına anlatılsa yeridir. Türlü türlü çilelere, eziyetlere, işkencelere maruz kaldılar. Mekkeli müşrikler sırasıyla kendilerini tatmin etmek için adeta birisi işkenceyi bırakıyor, bir diğerine veriyordu. Fakat bu metanetli sahabe, sahabe-i kiram, ee, hiçbir zaman bu zulme el pençe divan durmadılar, dinlerinden rücu etmediler ve onlara bu zevki de yaşatmadılar. Öyle metin, öyle metanetli bir halde bulundular ki bu zevki yaşatmadılar. Hatta dar ağacına, idam sehpasına çıktıkları zaman bile işte bunlardan biri belki yegane zatı Hazreti Hubeyb radiyallahu antı O hususta konuşuyorduk. O sahabe-i kiram hazreti, hazretleri, hazreti artık sözler birbirine karışıyor. Kusurumuza bakmayınız. O zat iki rekat namaz için müsaade istedi. iki rekat namaz kıldı. Fakat bu namazı kılarken dahi metanetini kaybetmedi. Ve onlara hani tabiri caizse bir kredi vermedi. Onlara bir itibar ve şan şöhret vermedi. Namazını bile kıldıktan sonra dedi ki müşriklere ölümden korktu da namazı uzatıyor demeseydiniz bunu düşünmeseydiniz ben namazımı uzun uzun kılardım. İki rekat değil rekatlarca namaz kılardım ama merak etmeyin benim öyle bir kaygım yoktur diyerek namaz kıldığı yerden doğruldu ve dar ağacına katledilmek üzere çıktığı yere kendisi Yerleşti, adeta oturdu. Oturdu çünkü müşrikler için orası eziyet mekanıydı. O nurlu şefaatini şu anda dahi ismini zikrederken dilendiğimiz, şefaatine mazhar olmayı ümit ettiğimiz o zat-ı alinin orası şehadet tahtıydı, şehadet makamıydı. Nasıl ki bu dünya hayatı kimisi için rezilliklerini işledikleri bir mekan, bir mezbelelik, bir meyhane, bir başka yerdir, bir sefahathanedir. Ama Allah velileri için, nasıl ki bu dünya hayatı bir tahttır, bir tekkedir, bir zaviyedir, bir posttur, Allah yoluna feda ettikleri canlar için, postlarını serdikleri, canlarından tenlerinden post eyledikleri bir mekandır, hizmet nişin oldukları yerdir, İşte o nurlu sahabi içinde, o idam sehpası, onun için bir şehadet tatlıydı ve kendisi yerleşti oraya oturdu. Ama şimdi dilerseniz ben Deniz'in böyle devrik cümlelerle eksik sözlerle anlattığım bu hadiseyi Metin'den Mustafa kardeşimiz okusun biraz daha şöyle orta yerlerinden o iki rekat namazı kıldıktan sonraki hali inşallah biz de böylece ilk bölümümüzde bu konuyu nihayete erdirmiş olalım. Müşrikler Hazreti Hubeyb Hazretlerine Muhammed'in dinini terk eder ve ecdadının dinine dönersen sana eman veririz dediler. Kahraman sahabi vallahi hayır İslam'dan asla dönmem hatta dünya içindekilerle beraber bana verilse yine de dönmem diye cevap verdi. Bu sefer müşrikler Doğru söyle, şimdi senin yerine Muhammed olsa ve sana bedel o öldürülse memnun olurdun değil mi? diye sordular. Gönlü Resulullah'a muhabbetle yanıp tutuşan sahabiden gelen cevap, müşrik canileri şaşırttı, tüylerini diken diken etti. Zannetmiyorum tüylerini diken diken ettiğini. Muhabbetten dolayı tüyleri diken diken olmamıştır. Dehşete kapılmışlardır. Dehşete. Evet. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki Peygamberimizin ayağına bir diken batmaktansa evimden, hayatımdan, çoluk çocuğumdan olmaya razıyım. Bu konu hakkında konuşmuştuk. Ashab-ı kiramın nasıl muhabbet ettiğini, nasıl aşk ile Resulullah Efendimiz'e tabi olduğunu konuşmuştuk. Geçen hafta bunları anlattığımız için bu hafta tekrar zikretmiyoruz. Ama herhalde şöyle insaf ile şu sözleri düşünürsek bunların kuru kuruya söylenmiş sözler olmadığı hatırımıza gelirse belki bizde de bir kıpırdanma olur. Olsun zaten değil mi? Müşrikten bir farkımız olsun. Evet. Müşrikler fedakarlığın böylesini görmemiş, Allah'a ve Resulüne bağlılığın tatlı saadetini yaşamamış oldukları için Hubeyp hazretlerinin bu cevaplarına Gülüp geçiyorlardı. Ya tüyleri diken diken olmamış demek. Evet. Etrafına bakan büyük insan, Hazreti Hubeyb, Sen ona Hubeyb diye bakma. O Allah'ın bir ayeti. Allah Resulü, Nasıl ki Musafı ı Kur'an gibidir. Ayet ayet Kur'an gibidir. Ashab-ı kiram haziratı da, O Musaf'ın, o kitabın satırları gibidir. Ayetleri gibidir. Sen o Hubeyb'e baktığında, ona Hübeyb adam diye bakma. O Allah'ın bir ayeti olmuş. Resullah'a inzal edilen ayetler gibi olmuş. Allah Resulü'nün rahmet nüzülü olan, rahmetinin eseri olan zatlar olmuş. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bir insanın böyle bir insandan tüylerinin diken diken olması müminlere mahsustur. Çünkü Allah bizim ayetlerimiz okunduğunda o müminlere tüyleri diken diken olur. Kalpleri ürperir diyor. Müşrikten böyle bir eda bekleyemezsin. Hubeyb'i gördüğünde ve dinlediğinde bir insanın kalbi ürperiyor, tüyleri diken diken oluyorsa ona müjde, o iman sahibidir. Bunları dinleyip de boş şeyler bunlar diyen bir insan imanını gözden geçirmesi icap eder. Çünkü hali hiç de iyi bir hal değildir. Oradaki Hubeyb Allah'ın bir ayetidir. Ayat-ı Kevniyesidir. İşte iman diye gösterdiği bir ayettir. Burhandır, delildir. Ab açık bir delildir. Evet. Böyle olduğunu da işte bu şekilde Cebrail'le haber gelecektir. Hz. Hubeyb'in haberi Hz. Fahri Alem'e Cebrail'le gelecektir. O da bir ayat-ı Kevniyesidir çünkü. Ama o ayet namuslu, imanlı bir kalp ister kabul edilmek için.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 Hayatını uğruna feda ettiği Resulullah'a dar ağacında selam yollamaktan başka çaresi yoktu. Şöyle niyazda bulundu. Allah'ım şu anda düşman yüzlerden başka yüz göremiyorum. Allah'ım burada selamımı Resulüne ulaştıracak hiç kimse yok. Ne olur ona selamımı sen ulaştır. Allah'ım sen bize Resulünün peygamberliğini bildirdin. Bize reva görülenleri de ona sabahleyin bildir. Bu hazin dua yapılırken resul Ekrem Efendimiz de Medine'de Hubeyb'in selamını aleyküm selam diyerek aldı. Allah Allah. Sonra da asabına dönerek Kureyş Hubeyb'i şehit etti buyurdu. Aleyküm selam diyordu. Evet. Hazreti Hubeyb eli kolu ağaçtan direğe ya şurayı bir de hep dinleyicilerimize çalışacak değiliz ya şu Hubeybin Hubeyb radıyallahu niyazını bir de benim için okur musun Allah'ım şu anda düşman yüzlerden başka yüz göremiyorum Allah'ım burada selamımı Resulüne ulaştıracak hiç kimse yok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 Ellerinde mızraklarla duruyorlardı. Emir alınca dört bir taraftan mızrakları bu aziz sahabinin vücuduna batırmaya başladılar. Hubeyb'in işkenceler altında ruhunu teslim etmesini istiyorlardı. Bir ara Hazreti Hubeyb'in yüzü Kabe'ye döndü. Allah'a bundan dolayı hamdetti. Hamdolsun o Allah'a ki yüzümü kendisinin resulünün ve müminlerin razı oldukları kıbleye çevirdi. Kureyş müşrikleri buna da tahammül edemediler ve onun yüzünü Kabe'den çevirdiler. Fakat Peki ne oluyor? Yani ne oluyor yani? O o kadarcık tatminden ne ne elde edecekler? Ama işte insan İnsanlıktan istifa edince hayvanlardan daha aşağı oluyor. Hayvanlardan daha aşağı oluyor. O kadarcık hazzı bile yaşatmıyorlar. Onu bile içlerine sindiremiyorlar. Müminlere zerre kadar muvaffak olmasa tahammül edemiyorlar. Ne oluyor? Olup biten nedir? Olan şey bellidir esasında. İmanla imansızlık gibidir. Ve son güne kadar da böyle olacaktır. Bugün de vardır, dün de vardı, yarın da olacaktır. Ne oluyor anlam veremezsiniz. Bir kişi daha kıbleye yüzünü çevirdiğinde bundan rahatsızlık duyacak şekilde, tahammül edemeyecek şekilde gelen insanları hep göreceksiniz. Ama biz burada biraz iğneyi kendimize çuvaldası başkasına batıralım. İnandığını söylediği halde kıbleye dönmekten, Kabe'ye gitmekten, Umre'ye gitmekten, hac yapmaktan, İmtina eden insanlara, kaçınan insanlara yine demeli. Allah Resulü'nün şanlı sahabisine bakın ki işkence esnasında bile yüzünün oraya çevrilmesinden bir haz alıyor. Bir zevk alıyor. İşte iman. İşte imansızlık. Zerresini bile kabul edemiyor. Zerre hazlı bile yaşatamıyor. Değil mi? Eyvallah. Evet. Neyse yani siz okuyun yoksa bu, bu konu bitmeyecek. Evet. Fedakar sahabi yüzü Kabe'ye doğru şehadet makamına erişmek istiyordu. Rabbim Rahim'ine Allah'ım eğer ben senin katında hayırlı isem yüzümü kıblene çevir diye yalvardı. Kıbleye çevrilen Hubeyp hazretlerinin yüzünü müşrikler bir daha başka tarafa çeviremediler. Ya, hala da gör Niye iman etmezler? Hala niye iman etmezler? E eh, Allah'ın ayetleri için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Cenab-ı Hak Suriye Bakanı'nın hemen başında Bismillahirrahmanirrahim Elif la mim Zalikel kitab la raybe fi Hüden hidayet edicidir Bu kitap Kime? Lil müttakîn Gerçekten bir şey öğrenmek isteyeni Hidayet edicidir Yoksa kafalana taş almış, ya göz göre göre bu fenalık işte bak Allah da bunu başınıza verdi. Yok bunlarla insan terbiye olmaz. İnsanda bundan ibret alma niyeti varsa o zaten imanın yolcusudur. O zaten sırat-ı müstakimin yolcusudur. Bundan nasiptal olmayan insana peygamber de gelse, keramet de görse, mucize de gelse dönmez azizim yine dönmez. Dönmez. Çakılı kalır öyle. Evet. Evet Allah muhafaza eylesin halbuki insan öyle eziyet ediyor öyle şey yapıyor işte dönmüyor bu kafa değil mi? Bu kafanın dönmesi lazım. Maddi olarak mümkün değil. Çevirdin mi dönmesi lazım. Görmüyorlar ama. Allah Allah böyle körlükten bizleri muhafaza eylir. Amin. Evet. Hazreti Hubeyb'in ruhuyla yüce alemlere yükselme zamanına kısa bir süre kalmıştı. Ruhunu teslim etmeden önce kendisine Allah'a ve Resulüne İman ve muhabbetten dolayı bu zulmü, bu eziyeti reva görenlere Allah'ım, Kureyş müşriklerini mahvet, topluluklarını tarumar et, onların birer birer canlarını al, hiçbirini sağ bırakma Allah'ım diye beddua etti. Yüksek sesle yapılan bu beddua, Tenim mevkiinde yankılandı. İmansız kalplere müthiş bir korku verdi. Kimisi yüzü koyun yere uzandı. Kimi kulağını tıkadı. O kadar korkuyorlar ki. Onlarda öyle bir şey var. Adet var. Çok korktuklarında gökten bir şey yağacak falan. Bir tırpan inecekmiş gibi hissediyorlar. Ve yerlere yüzü koyun yatıyorlar hemen. Yani korkularından. Bunları duymayalım. Hasta oluruz. Ölürüz. Duyduğumuz zaman lanetleriniz diye bazıları da kulaklarını tıkıyor. Evet. Bu korku. Hubeyb Hazretlerinin şehadetinden çok sonraya kadar da devam etti. Evet. Mızraklar göğsüne saplı Hazreti Hubeyb, o ibret verici manzara içinde bir müddet Allah'ın varlık ve birliğini, Resulünün hak ve peygamberliğini şirk ehlinin suratlarına haykırdı. Az sonra da hayatını şehadet mertebesiyle noktaladı. Böylece Allah yolunda dar Hayatını şehadet... Mertebesiyle ebedileştirdi Çünkü ölü demeyiniz Diyor Kur'an-ı Kerim'de Bel ahyaun diyor Sizler ölüsünüz Onlar diridir diyor hayatı noktalanmadı Allah ayetinde Öyle demiyor mu Allah yolunda fedayı can edenleri Ölü demeyiniz onlar diridir Diyor Hayatını ebedi aleme taşıdı denir Hayatını noktalıdı denmez İlk bölümümüzde Hazreti Hübeybin şehadeti mevzu vardı. Evet yani o mevzu e, işliyorduk. Hemen bir, bir paragraf birkaç satır daha okuyacağız. Dedik ki e, şehadetiyle hayatı noktalandı demeyecektik ona. Ne diyecektik? Hazreti Hubeyb ebedi hayatı şehadetle kazandı. Eyvallah. Evet. Hayat noktalanması biz gibi mürdelerde, ölülerde olur ceset taşırız biz ama cesedini alemi cemale intikal ettirebilen şehadet makamına eren zatlar için hayatı sona erdi denmez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şehitler için ölü demeyi men etmiştir. Aleni sarih bir emirdir bu. Sarahanet söylemiştir. Ölü demeyiniz demiştir. Ahyaun esas diri onlardır. Bir dak istidirler. Demiştir. Artık bunun üzerine bizim fazlaca bir konuşmaya efendim fazlaca bir fikir yürütmeye hakkımız da yoktur. Aklımız da ermez. Zaten Cenab-ı Hak ayetin devamında siz bunu akledemezsiniz demiştir. Evet. Allah akledemediğimiz şeylere aşkını ihsan ederek ve ikram ederek e, erişebilmeyi, yaklaşabilmeyi idrak etmeyi nasip eylesin. Evet. Amin. Hazreti Hubeyb'in şehadetini Hz. Zeyd'in şehadeti takip edecekti. Müşrikler onu da ten ime alıp getirmişler ve dar ağacına bağlamışlardı. Hazreti Hubeyb'e yapılan tekliflerin aynısı ona da yapıldı. Fakat bu büyük sahabi de Hubeyb'in verdiği aynı cevapları pervasızca verdi. Ebu Süfyan bu durum karşısında Hayret ve takdirini gizleyemedi. Aman Rabbi takdir mi etmişler? Takdir denmez. Hayret ve takdirin denmez. Takdir kimden gelirse takdirdir. Bir hocası, yüksek mevkide olan bir insan bir şey söylediğinde veya onu kabul etmesi beklenen bir insan. Güzeldir denildiğinde o söz takdirdir. Bir mümin, mümini kamil, bir insanı kamili, bir müşrik takdir edemez. Takdir edemez. Çünkü takdir etmek için iman sahibi olması lazımdır. Bu sözler çok önemli sözlerdir. Yani kelamımızı kaybettik. Ondan sonra kendimizi kaybettik. Söylediğimizle kırdığın sözün nereye gittiğini çok iyi anlayalım. Bir müşrik Müslümanların takdirine uğradı denmez. Takdir edildi denmez. Neden? Takdir olabilmesi için aynı bir terazi gibi elinde bir iman terazisi olan insan takdir edebilir. Bir imanlı insanı. Hayretini gizleyemedi. O bile şaşırıp kaldı. O bile apışıp kaldı. Sözleri çok daha güzeldir. Ve öyle bir durumdaki insana ancak bu söylenir. Takdirini nasıl yapacak? Bir mümini bir müşrik takdir ettiği anda zaten şehadet getir demektir. Nasıl takdir edilir başka türlü? Öyle bir mümin müşrikten bir şeyi iltifat aldığında hakaret mesabesindedir. Anlatabiliyor muyum? Sure-i olduğu gibi. Sen Allah'ın Resulüsün diye sana söylerler. Allah Teala senin Resulü olduğunu, Resulün olduğunu bilir. Fakat münafıklar yalancıdır der. Münafıkların Resulullah Efendimiz Resulullahsın sen demesi takdirine Allah müsaade etmemiştir. Bu sözler ayetlerin ve hadislerin biraz dışında bir sözdür. Ebu Süfyan bile o anda takdir etti. Nasıl takdir edebilir ki? Onun takdiri yok ki. O anda. Sonradan ne olduğunu bilmiyoruz. Onu konuşmuyoruz. Şimdiki kısmını söylüyoruz. Evet. Hayretini gizleyemedi. O bile apışıp kaldı. Hayran kaldı. Aptallaştı, apıştı. Hepsi bunların söylenebilir. Ne kadar süfli söz varsa. Evet. Ve ben insanlar arasında asabının ''Muhammed'i sevdiği kadar hiç kimsenin, hiç kimseyi sevdiğini şimdiye kadar görmüş değilim.'' dedi. Hoş geldin. Evet. Tekliflerinden netice almayan müşrikler, Hazreti Zeyd'i oklarına hedef aldılar ve onu da şehit ettiler. Cesedi bağlı bulunduğu yerde kalan büyük sahabinin ruhu, kim bilir hangi yüce alemde teyaran ediyordu. Her iki sahabi de imanlarında, Allah'a ve Resulüne sadakatte zerre kadar tereddüde düşmeden işte böylesine imrenilecek güzel bir surette hayat defterlerini kapattılar mı duygını yoksa? Ne Allah istersin cümlemizi. Peki bir mauna faciası hicretin dördüncü senesi sefer ayıydı. Bir, bir kelimesi kuyu demek. Gerçi ileride söyleyecektir. Bir veya Ebyar-ı Ali diye belki umreye gidenler falan görmüşlerdir. Ebyar e, kuyular demek. Bir kuyu demek. Yani şeyde e, efendim Biri Maune faciası derken Maune mevkinde e, Maune kuyuları efendim havzasında verilen isim. Su var orada. Su çıkıyor. Maune Suyunun bulunduğu yer. Orada bir e, elin bir hadise daha oluyor. Bunu da inşallah okuyalım. Evet. Beni Amir kabilesinin efendisi ve reisi Ebu Bera Amir bin Malik peygamberimizi ziyaret maksadıyla Medine'ye geldi. Bir şey söylemek istiyorum. Belki bu okuduğumuz Siyeri nebi iki cihan serveri efendimizin hayatını anlatırken dinleyenlerden bazıları şöyle bir şey içlerinden geçirebilir. Ya bu kadar isme falan lüzum var mı? Yani bu kadar detaylı anlatmaya lüzum var mı? Yer isimlerini... Mesela biz bilmiyoruz ki işte bir kavim vardı, böyle böyle oldu, orada da şöyle oldu deseler diye düşünebilirler. Bir kere o zaman bu tarih olmaz. Tarih olabilmesi için muhakkak yer isimlerin bulunması lazımdır. Tarihinin bilinmesi, yerin bilinmesi, şahısların bilinmesi lazımdır. Tarih o zaman olur, öteki türlü hikaye olur. Bu bir objektif olarak ilmi açıdan bakarsak ikinci bir husus da şudur. Allah Resulü'nün hayatını hikaye zannetmeyiniz. Bütün detaylarıyla vardır. Yani o faciada yaşanırken falanca kabile reisinin üzerine giydiği elbisenin şekline kadar bilinmiştir. Nasıl diyebilirsiniz ki siz Allah Resulü'nün şu sözü vardır yoktur diye tartışmak? Veya nasıl diyebilirsiniz ki Resulullah için hayatında şu olmuştur, böyle olmuştur, belli değildir? Hayır dünya kurulalı beri insanlığın tarihi bilindikten bu yana şu günümüze kadar gelince şöyle bir bakıldığında Hiçbir insanın hayatı bu kadar detaylı incelenmemiş hiçbir insanın hayatında bu kadar detaylı bilgi mevcut değildir Bütün peygamberler dahil hiçbir insanın hayatı bu kadar incelenmemiştir Hatta bir alim latife yapıyor Karpuzu nasıl kestiği haricinde her şey biliniyor deniyor. Karpuz yedi biliniyor. Karpuzu nasıl kesmiş de yemiş. O bilinmiyor diyerek latife yapmış. Yani bilinmedik hiçbir şey yok. Şöyle giyinmiş, böyle kalkmış, böyle oturmuş, şunu kullanmış. Bu şekilde yapmış, böyle kılıç giyinmiş, böyle yatmış, böyle sefer etmiş. Bütün mevzular Allah Resulü tarafından, Allah Resulü'nün hayatı açısından bilinmekte. Hiçbir şey hayal değil. Hepsi bir hakikat. Yaşanmış bunların hepsi. İşte o yüzden alimlerimizde falanca mevkide filanca kabile o kabilenin filanca okçusu onun söylediği şu filanca şiir diyecek kadar Resulullah Efendimiz'in hayatına vukufiyetleri ve muhtali olmaları vardır. Niye? O çünkü alemlere bilinsin diye gönderildi. Bütün alemler onun hakkında malumata sahip. Onun hakkında Rahmete sahip. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderildi. Hangi sahadan incelersen incele, Allah Resulü'nün hayatında bir meçhul bulamazsın. Bir meçhul bulamazsın. Meçhul olmayan şeyler de muhakkak erbabına malumdur. Sırrı ı gibi, hali Muhammedi'si gibi. Evet. Ebu Bera, samimi bir insan, Resul-ü Ekrem'e ve Müslümanlara dost biriydi. Efendimiz'e hediye etmek üzere de iki at ile iki deve getirmişti. Ancak Resul-i Ekrem, ben müşriklerin hediyesini kabul edemem. Eğer hediyenin kabul edilmesini istiyorsan Müslüman ol diyerek, onun hediyesini kabul etmedi ve kendisini Müslüman olmaya davet etti. Ebu Bera o anda Müslüman olmadı ama İslamiyet'e karşı gösterdiği alakadan da vazgeçmedi. Peygamber Efendimiz'e, ''Ya Muhammed, beni davet ettiğin din pek güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabilerden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümid ederim ki davetini kabul ederler.'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz Necit halkına pek güvenmiyordu ashabına bir hainlikte bulunabilirler endişesi taşıyordu. Bu endişesini göndereceğim kişiler hakkında necit halkından korkarım diyerek de ishar etti. Ancak... Eğer ondan korkarım derken Resulullah Efendimiz kendisi için korkmuyor. Onlara bir şey yaparlar diye korkarım. Onlara hiçbir şey olmasın. Manasına söylen Evet. Ancak Ebu Berat teminat verdi. Onları dedi... Ben himayeme aldıktan sonra Necit halkının onlara dokunması hadlerine mi düşmüş? Ebu Bera'nın güvenilir, sözüne itimat edilir biri olması Peygamber Efendimizin endişesini giderdi. Sonunda 40 veya 70 kişiden ibaret irşat heyetini göndermeye karar verdi. Altısı muhacir, diğerleri ensardan idi. Hepsi de suffa ehliydi. Allah Resulü'nün dervişleri yani. Sufilik oradan geliyor, evet. Başlarına Münzir bin Amr tayin edildi. Peygamber Efendimiz ayrıca Necit halkına ve Beni Amir reislerine verilmek üzere heyetle birlikte bir de mektup gönderdi. İrşad ve Tebliğ heyeti bir Mauna denilen mevkiye vardı. Burası Medine'nin doğu tarafına düşen Süleym ile Amir oğulları yurtları arasında kalan Beni Süleym'e ait bir su kuyusuydu. Burada Hazreti Resulullah'ın mektubunu Amir bin Tufe ile götürmek vazifesini Haram bin Milhan üzerine aldı. Bu sahabi mektubu götürüp ona teslim etti. Ne var ki mektubun muhatabı Amir okuma gereği bile duymadan elçi sahabiyi orada şehit etti. Aziz şehidin bu hain adamın darbeleri altındaki son sözleri şunlar oldu. Allahu ekber. Kabe'nin yüce Rabbine yemin olsun ki kazandım gitti. Amir bin Tufeil bu masum sahabiyi şehit etmekle de yetinmedi. Amir oğullarını heyetteki diğer sahabileri öldürmek için yardıma çağırdı. Ancak Amir oğulları önceden Ebu Beraya Gelecek irşat heyetine dokunmayacaklarına dair söz vermiş olduklarından bu adama yardıma yanaşmadılar. Beni amirden yardım konusunda red cevabı alan amir, Bu sefer kendisi gibi gözleri ve gönülleri kan ve kin ile dolmuş Süleymanoğullarından birkaç kabilenin yardımını temin etti. Hep birlikte, Mauna kuyusu mevkiinde olup bitenden habersiz bekleyen masum sahabileri de şehit etmek üzere harekete geçtiler. Bu arada mektubu götüren sahabinin geciktiğini gören irşat heyeti dinlendikleri Mauna kuyusu mevkiinden durumu öğrenmek üzere Necit bölgesine doğru yol almışlardı. Tam o sırada karşılarında elleri silahlı kalabalık bir müşrik topluluğu buldular. Sahabiler kılıçlarını sıyırarak kendilerini çepeçevre kuşatanlara Vallahi bizim sizinle hiçbir işimiz yok. Biz sadece peygamberimizin verdiği bir vazife için yolumuza gidiyoruz dediler. Fakat kana susamış müşrikler bu sözlere aldırış bile etmediler. Kararları kesindi. İslam'ı ve imanı öğretmek kutsi vazifesiyle yola çıkan bu fedakar sahabileri teker teker şehit edeceklerdi. Başlarına gelecekleri fark eden sahabiler el açarak Rabbi Rahimlerine Ey Rabbimiz! Durumumuzu Resulüne haber verecek burada kimse yok. Selamımızı ona sen ulaştır. İlahi! Peygamberin vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden razı oldu ve bizi de razı etti diye yalvardılar. Aynı anda Cebrail aleyhisselam bu kahraman sahabilerin selamını ve durumlarını Resulü Kibriya Efendimize ulaştırdı. Selamlarına aleyhimüsselam diyerek karşılık veren Resulü Ekrem ashabına dönerek. Müşriklerin bu fedakar kardeşlerini şehit etmek üzere olduklarına haber verdi ve onlar için mağfiret dilemelerini istedi. Peygamber Efendimiz ashabına bu haberi iletirken Irşat heyetinde bulunan sahabilerin birkaçı müstesna, diğerleri hain düşman mızraklarıyla delik deşik edilmiş ve şehit olmuşlardı. Kurtulan sahabilerden ikisi deve gütmeye gitmişlerdi biri ise öldü diye şehitler arasında terk edilmişti. Develeri güden iki sahabi bir müddet sonra bir mauna mevkiine dönünce dehşetli manzarayla ürperdiler. Bu ciğer parçalayıcı sahne karşısında gözyaşı döktüler. Kendine hakim olamayan biri müşriklerin arkasına takıldı ve şehit oluncaya kadar kendileriyle çarpıştı. Diğeri ise esir alındı. Ancak sonradan serbest bırakıldı. Şehitler arasında öldü diye terk edilen Ka'ab bin Zeyd hazretleri ise müşrikler ayrıldıktan sonra çıkıp Medine'ye geldi. Bu seçkin sahabilerin haince bir suikaste kurban gitmelerinden dolayı Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Enes bin Malik, Resulullah'ın bir maunada şehit edilen asaba yanıp ''Üzüldüğü kadar hiçbir kimseye, hiçbir şeye yanıp üzüldüğünü görmedim.'' der. Duyduğu derin üzüntü, Peygamber Efendimiz'i bu cahillikte bulunanlara beddua etmeye kadar götürdü. Haber aldığı gecenin sabah namazında, birinci rekattan sonra, ikinci rekatın rükûndan doğrulunca, şu da bulundu. ''Allah'ım, mudar kabilelerini kahreyle.'' Allah'ım, onların yıllarını Yusuf Peygamber'in kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına dar getir. Allah'ım, Lihyan oğullarını, Adal, Kare, Zip, Rıl, Zekvan ve Usayya kabilelerini sana havale ediyorum. Zira onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Peygamberimiz bu bedduasına bir ay boyunca, her vakit namazından sonra devam etti. Sahabe-i kiram da amin dediler. Fahri kainatın bu duası kabul olundu. Kısa bir müddet sonra adı geçen bölgede kıtlık kuraklık başladı, yağışlar kesildi, sular çekildi, her taraf yanıp kavruldu. Allah Resulünün talebelerine, Allah ve Resul muhabbetini öğretmek üzere gayret eden, mürşitlere irşad etmeye gayret eden insanlara karşı eczâ ve cefa olunursa, muhakkak surette orada kıtlık ve bereketsizlik olacağı da alimlerimiz tarafından bu hadiseye binaen söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz umumi beddua etmemiştir. Peygamberler, diğer peygamberhan İzam Hazaratı kavimlerine umumi bedduada bulunmuşlardır. Allah Resulü ibretlik olsun diye sahabisinin canını yakan ve bilhassa savaş meydanı için değil sinsice sadece konuşmak, sadece anlatmak için gidildiğinde onları bu şekilde zulme maruz bırakan kişilere Allah'ın muradı üzerine beddua etmiştir. Çünkü Allah Teala'nın adeti böyledir. Allah Teala bu nevi zulmedenlerin cezasını sadece ahirete bırakmaz. Muhakkak bu dünyada o zulmü yapan insanları ibretlik ve acınacak hale getirir. Bu hadisede böyle olmuştur. Diğer taraftan Ebu Ber'a da Resul-i Ekrem Efendimizin bu Ebu Ber'a'nın başımıza getirdiği bir iştir sitemine ve yapmış olduğu himayet taahhütünün yeğeni Amir bin Tufeil tarafından böylesine canice çiğnenmesine tahammül edemedi ve üzüntüsünden hastalanarak kısa zaman sonra öldü. Ard arda meydana gelen Reci ve bir Mauna facialarında 80 kadar güzide sahabi şehit düşmüştü. Allah şefaatine nail eylesin. Ya Elhamdül Rahim'in şu anda o kadar kolaylıklarla elimizde bir tuş alıyoruz, bir tane frekans ayarlıyoruz, bir sürü şey öğreniyoruz. Bunun çilesini çekenler onlar olmuş. Onlar yüzü hürmetinde bizleri Cenab-ı Hak gafletten ikaz eylesin. Amin. Reci ve bir mauna facialarında şehit olan güzide sahabe efendilerimizin mevzu vardı az belki bölümde. Evet. Şimdi bu hadiseler tabi daha evvelki programlarda da söylemiştik Reci vakası ve bir rime une hadiseleri. O kadar e, İslam toplumunu, cemaatini, ashab-ı kiramı ve tabii ki başta ümmeti üzerine e, haris olan ve müminler için rauh ve rahim olan rahmetellil alemin Hazreti Fahilalem Efendimiz o kadar üzmüştür ki Hani demiştik ki eski programlarda da neredeyse Uhud'daki hadiseler bile bu kadar üzmemiştir Fahri Kainat Efendimiz'i. Çünkü hususi yetiştirdiği sahabileri dervişlerini sofileri dediğimiz Ashab-ı saflaşmışlar. Allah Resulü'nden aldıkları ilimle ve sadece Allah Resulü'nü güzelliğine talipler. Allah Resulü'nün ilmine talip olan zatlar. Ashab-ı Soffe işte bu zatlardan bu güzide sahabiden hizmet için gidenlerin başına gelen hadiseler o kadar üzmüştür ki ki Canserber Efendimizi uhuttan sonra bile yapmadığı bedduayı o zulmü yapan insanlar sureta insanlar için yapmışlardır çok tesettür bu hadiseyi müteakiben ki ben işte hicretin dördüncü senesi Rebeülebel ayında yani miladi 625 senede e, Beni Nadir gazası hadisesi zuhur edecektir nasıl olmuştur Beni Nadir yani daha evvelde söylemiştik Medine'de üç tane e, büyük kabul edilebilecek e, Yahudi cemaati var kavmi var Nadir oğulları, Mustarik oğulları ve Kurayza oğulları diye Birkaç tane daha Münferit şey var işte Hayber'de Vesaire'de falan yine e, Yahudilerden Aileler kavimler var Benidadir gazası Nasıl zuhur etmiş onu istiyorsanız Yine sizden dinleyerek arada da işte Bizlerin e, duyduklarını Dinlediklerini Okuduklarında naklederek inşallah Muhabbet bağının e, Bu üçüncü bölümünde Güzel bir şekilde inşallah feyizli Bereketli bir biçimde Sırlamış oluruz Buyurun. bel Beni Nadir Hazreti Harun Aleyhisselam'ın Neslinden gelen Zengin ve güçlü Büyük bir Yahudi kabilesiydi Medine'ye iki saatlik mesafede Mekke yolu üzerinde Sağlam kale ve hisarlarda Otururlardı Resul-i Ekrem Efendimizle İslamiyet ve Müslümanların Aleyhinde bulunmamak bu hususta herhangi bir düşmana yardımcı olmamak ayrıca ödenecek diyetler konusunda da yardımcı bulunmak üzere anlaşmaları vardı. Sadece bu değil de anlaşma hatırlarsanız Medine anlaşmasında bu kavmin üzerine dışarıdan birileri musallat olur, savaş ederler, onları rahatsız ederlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat neferlerle, maddi imkanlarla Onlara yardım etme sözü de vermişti. Aynı yerde yaşıyoruz. Bu yerde hepimiz aynı inanmak mecburiyetinde değiliz. Bu davaya hepiniz zorla gireceksiniz demiyorum. Fakat aynı mekanı paylaşıyoruz. Aynı hudutları, aynı memleketi, aynı devleti paylaşıyoruz. Bu devlet içerisinde huzursuzluk çıkartmayın. Bizler ve sizler inandığımız şeyde istediğimiz gibi yaşayalım. Birbirimize dini baskı uygulamayalım. Siz Yahudi olarak Yahudinin inandığınız şekliyle yaşamak istiyorsanız yaşarsınız. İlle Müslüman olun demiyoruz. Fakat bizim İslam'ımıza karışmayın. Bizim kılık kıyafetimize karışmayın. Bizim ibadet şeklimize karışmayın. Bu şekilde bir tasarluta müsaade etmeyiz. Ve size birileri musallat olduğu zaman biz yardımcıyız sizlere. Ama sizler de bizim düşmanlarımıza karşı işbirliği yapmayınız. Diyerek anlaşma yapılmıştı bu anlaşmanın taraflarından bir tanesi de beni de nedir kabilesiydi. Fakat ne yaptılar? Evet. Buna rağmen Kureyş müşrikleri ve Medine münafıkları ile el altından işbirliği yapma gayretinden de vazgeçmiş değillerdi. Bilhassa Uhud harbinden sonra müşrikler ve münafıklarla olan münasebetlerini daha da artırmışlardı. Daha önce de bahsedildiği şekliyle Asap'tan Amr bin Ümeyye peygamberimizden eman almış, amir kabilesinden iki kişiyi yanlışlıkla öldürmüştü. Beni nadir Yahudilerinin altına imza attıkları anlaşmaya göre, bu iki kişi için ödenecek diyetin bir kısmını onların karşılamaları gerekiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, paylarına düşen diyet miktarını istemek ve anlaşmaya ne derece sadık olduklarını anlamak maksadıyla, yanına Hz. Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Saad bin Muaz ve Hazreti Üseyyit bin Hudayr'ı radıyallahu anhüm alarak yanlarına gitti. Yahudiler önce Peygamber Efendimiz'i müsbet ve güler yüzle karşıladılar. Tip, Hatta evet. kendilerine kadar gelmiş olmalarından memnunluk duyduklarını üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini bile açıkça ifade ettiler. Peygamber Efendimiz asabıyla bir evin duvarı dibinde oturdu. Peygamber Efendimizi zahiren gayet iyi karşılayan Yahudilerse bir köşeye çekilip aralarında konuşmaya başladılar. Siz bu adamı şu andan daha müsait bir durumda bulamazsınız. Hemen şu evin damına çıkarak onun üzerine bir kaya parçası bırakıp ondan kurtulmalıyız dediler. Sonra hemen şimdi bu işi kim yapar diye sordular. İçlerinden Amr bin Cihaş adlı şahıs ortaya atıldı. Bu işi ben yaparım dedi. Bu esnada ileri gelenlerinden biri olan Sellam bin Mişkem söz aldı. Ey kavmim! Bu sefer sözümü dinleyiniz. Ondan sonra... ''İsterseniz her zaman bana muhalefet ediniz.'' dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Vallahi siz böyle bir işe teşebbüs edecek olursanız bu ona vahiy ile haber verilir. Bununla kendimize yazık etmiş oluruz.'' Biliyorlar çünkü peygamber olduğunu, evet. ''Hem bu onunla aramızdaki anlaşmayı da ihlal sayılır. Geliniz böyle bir karardan vazgeçiniz.'' Eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz, bu, Yahudilerin kökünün kazınması, İslamiyetin ise yükselip kıyamete kadar sürmesi demek olur. Peygamberlere ihanet etmekle tanınan Yahudiler, buna rağmen kararlarından vazgeçmediler. O esnada vazifeyi üzerine alan Amr bin Cihaş da, Peygamberimizin üstüne taş bırakmak üzere dama çıktı. Tam o esnada, tertiplenen suikast ve hiyaneti Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Resul-i Kibriya Efendimiz bir ihtiyaç gidermek istiyormuş gibi davranarak yerinden kalkıp Medine yolunu tuttu. Hatta sahabiler tekrar gelecek zanlıyla bir müddet orada durdular. Gelmediğini görünce onlar da kalkıp oradan ayrıldılar. Yahudilerden biri olan Kinane bin Suriye, Muhammed niçin kalkıp gitti biliyor musunuz diye sordu. Yahudiler hayır dediler biz bilmiyoruz sen biliyorsan anlat. Kinane anlatmaya başladı. Tevrat'a yemin olsun ki ben planladığınız suikastin Muhammed'e haber verildiğini biliyorum. Kendinizi boşuna aldatmayınız. Vallahi o Allah'ın Resulüdür hem de peygamberlerin sonuncusudur. Ona tasarladığınız suikast haber verildiği için kalkıp gitti. Siz onun Harun peygamberin neslinden gelmesini umuyordunuz. Allahsa dilediğinden seçip gönderdi. Biz Tevrat dersimizde en son gelecek olan peygamberin doğum yeri Mekke'dir. Hicret yeri Yesrib'dir diye hiç değiştirmeden yazmışızdır. Gelecek son peygamberin sıfatı da buna tamamıyla uymaktadır. Kitabımızdakine bir harf bile aykırı tarafı yoktur Ondan önce sizinle çarpışan kimse olmayacaktır Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi Çocuklarımızın feryatlarını Evlerinizi barklarınızı Mal ve mülklerinizi geride bırakarak gittiğinizi görür gibi oluyorum Geliniz iki hususta bana itaat ediniz Üçüncüsünde ise hayır olmadığını biliniz Yahudiler merakla, nedir o hususlar diye sordular. Kinane, Müslüman olmanız, Muhammed'in ashabı arasına katılmanız, ancak bu suretle evlatlarınızı ve mallarınızı emniyet altına almış, selamete kavuşturmuş olursunuz. Yurdunuzdan, yuvanızdan da sürülüp çıkarılmazsınız. Bütün bunlara rağmen Yahudiler, biz, Tevrat'tan ve Musa'nın ahdinden asla ayrılmayız diye karşılık verdiler. Ama işte avallar, ahmaklar orada ne yazdığını az evvel söyledi. Tevrat'tan ayrılmayız diyorsun bu Tevrat'tan ayrılmak. Allah Resulü'ne itaatsizlik etmek Tevrat'tan ayrılmaktır. Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımamak İncil'den ayrılmaktır. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'de dört yerde Muhammed ismiyle geçer iki Cihan Efendimiz. Sure-i Fetih'te İki Cihan Efendimizin özelliğini ve ondan sonra onun yanındaki sahabe-i kiram e efendilerimizin özelliğini Tevrat'ta ve İncil'de Cenab-ı Hak nasıl yazdığını nasıl yazdırdığını beyan ettiğini apaçık göstermektedir. Ayetlerde. Hazreti Fahri Alem'e tabi olmamakla Tevrat'tan ayrılıyorlar. Hazreti Fahre aleme tabi olmamakla Hazreti İsa'dan ve İncil'den ayrılıyorlar. Mesele bu. Ayrı bir ekoy, ayrı bir din zannediyorlar. Mesele o. Bu tevhid dinidir. Bir kısmı İsa'yı kabul etmemiştir. Adı Musacı olmuştur, Musevi olmuştur. Diğer tarafta kriz. İsa'cılar olarak kalmıştır. Biz Muhammedi değiliz. Bize Muhammedi denilmesi yanlıştır. Biz ümmeti Muhammediz. Biz Allah Teala'nın Tevhid üzere yaşayan müminleriyiz. Muhammedilik değildir onun adı. Çünkü... Peygamber Efendimiz'i kabul edip de... İsa'yı, Musa'yı kabul etmiyor değiliz ki biz. O yüzden onların kendi aralarında... İsevi, Musevi demeleri doğrudur. Bize Muhammedi demeleri yanlıştır. Neden? Biz Musa'yı peygamber... İsa'yı da peygamber ve baş tacı olarak taşıyoruz. Birimizin kalbinde... Musa'ya da ne oluyor... Ben Musa'yı sevmem ki dese böyle bir düşünce bulunsa imanlı gözden geçirmesi icap eder. Anlatabiliyor muyum Estağfurullah. Ama işte Yezi'din uyanı Ali gözüküyor. Tevrat'tan ayrılmayız diyerek itiraz ediyorlar. Hangi Tevrat diye orada anlatıyor işte. Biz derslerimizde bunu yazdık. Yesrib'e gelecek, Mekke'de doğacak dedik. Şimdi Tevrat'ta haber verilen zat bu zattır. Niye daha direniyorsunuz diye Söyleyen kişi de Kendilerinin alimleri ve amirleri Evet Ama onlar değil alimlerini Amirlerini dinlemek Peygamberlerini kesmişler zamanında Zekeriya aleyhisselam Şerlerinden kaçmış Ağaç içine almış Hazreti Zekeriya aleyhisselamı Onu gördükten sonra geri durmaları lazım değil mi? Korkmaları lazım Ağacın içine girdiğini gördük demişler Testereyle kesmişler ağacı ...enbiyasını kıtır kıtır kesen insanlar... ...alimlerini mi dinleyecekler... ...yoksa amirlerini mi? Allah muhafaza eylesin. Kendi dinini... ...kendi anlayışını... ...kendi dinini... ...Allah'ın dinini zannetmekten... ...Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Beni nadir Yahudilerinin planladıkları... ...bu suikast teşebbüsü... ...onların İslam'a ve Müslümanlara... ...dost olmadıklarını... Ve peygamberimizle yaptıkları anlaşmaya da sadakat göstermediklerini açıkça ortaya koyuyordu. Bunun üzerine peygamber efendimiz de kendilerine karşı kesin tavır takındı. Muhammed bin Mesleme'yi huzuruna çağırdı ve ona şu emri verdi. Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara Resulullah beni size yurdumdan çıkıp gidiniz. Burada benimle birlikte oturmayınız. Siz bana düşünülmeyecek bir suikast planı kurdunuz. Size on gün süre tanıyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kim görülürse boynunu vururum. Emrini bildirmek üzere gönderdi de. Muhammed bin Meslem'e Nadir oğulları yurduna vardı. Resulullah'ın emrini onlara bildirmeden önce şöyle konuştu. Musa peygambere Tevrat'ı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed peygamber gönderilmeden önce Tevrat önünüzdeyken size geldiğimi ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zaman vallahi ben asla Yahudi olmam dediğimi, sizin de buna karşılık dinimize girmekten seni alıkoyan şey nedir? Yahudi dininden başka din yoktur. Senin aradığın, İstediğin, duyup işittiğin hanif dininin aynısıdır o. Size gelecek olan peygamber hem şeriat sahibidir hem savaşçıdır. Gözlerinde biraz kırmızılık vardır. Kendisi Yemen tarafından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, az etli kemiğe kanaat edecek, kılıcı boynunda asılı bulunacak, konuştuğu zaman hikmetli konuşacaktır dememiş miydiniz? Beni Nadir Yahudileri, evet biz bunları sana söylemiştik ama geleceğine haber verdiğimiz peygamber bu değildir diye karşılık verdiler. Daha sonra Muhammed bin Meslem'e onlara peygamber efendimizin emrini bildirdi. Nadir oğulları Yahudileri giriştikleri suikast teşebbüsünün kendilerine pahalıya mal olduğunu anlamışlardı. Ama artık iş işten geçmişti. Verilen emir doğrultusunda hareket etmekten başka görünen bir başka yol da yoktu. Muhammed bin Mesleme'ye de göç ederiz diyerek hazırlığa başladılar. Bu sırada baş münafık Abdullah bin Übey'den kendilerine bir haber geldi. Evet. Haberde şöyle deniliyordu. Sakın mallarınızı ve yurdunuzu bırakıp gitmeyiniz. Kalenizde oturunuz. Gerek kavmimden ve gerekse sair Araplardan iki bin kişiyi yardımınıza göndereceğim. Son nefeslerine kadar saflarınızda çarpışacaklardır. Ayrıca Beni Kurayza Yahudileri de size yardım edeceklerdir. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in gizlice gönderdiği bu haber üzerine Nadir oğulları göç fikrinden vazgeçtiler. Peygamber efendimize de ''Biz yurdumuzdan çıkıp gitmeyeceğiz, elinden geleni yap.'' diye adamlarıyla haber gönderdiler. Bu açıkça ve küstahça bir meydan okuyuştu. Peygamber Efendimiz bu haberi alır almaz, ''Allahu Ekber'' diyerek tekbir getirdi. Müslümanlar da Efendimizin tekbirine katıldılar. Beni nadir Yahudilerini böylesine tehlikeli bir maceraya sürükleyenlerin başında, Huyey bin Ahtap geliyordu. Bu adam kavmine teselli babında şöyle diyordu. Pek çok mal yığdıktan sonra kalemize girer, büyük kapı ve sokakları tutarız. Kalemize taş taşırız. Bir yıl yetecek yiyeceğimiz de var. Kalemizdeki suyumuz da kesilecek değil. Yahudi ileri gelenlerinden biri Sellam bin Mişkem'di. O bu fikre karşı çıktı. Ey Hüyey dedi. Vallahi nefsin seni boş ve faydasız şeylerle aldatıp duruyor. Gurur ve kuruntuya düşürüyor. Gel bu işten vazgeç. Vallahi sen dahil hepimiz biliriz ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onun sıfatları da yanımızdaki kitaplarda vardır. Onu kıskandığımızdan ve son peygamberin Harun oğulları arasından çıkmasını ümit ettiğimizden dolayı ona tabi olmuyoruz. Gel, ''Bize verilen emanı kabul edelim, yurdumuzdan çıkıp gidelim.'' ''Muhammed üzerimize gelirse bizi bir günde şu kalelerimizde kuşatır.'' Mağrur Huyey fikrinden vazgeçmeye niyetli değildi. ''Muhammed bizi muhasara altına alamaz. Bizi yenmeye imkan bulamadan geri döner gider.'' ''Abdullah bin Übey bana birçok şey vaat etti.'' diye Sellem'e karşılık verdi.'' Selam, girilen yolun tehlikeli olduğunu biliyordu. İkazını tekrarladı. Abdullah bin Übey'in sözü bir şey ifade etmez. O seni ancak helak uçurumuna sürüklemek, bizi Muhammed'le harbe tutuşturmak ister. Bizi harbe tutuşturduktan sonra da evine çekilip oturur. Hüyey bin Ahtap, bütün bu ikazlara kulak tıkadı, sonu pişmanlık olan gururunda direnip durdu. Evet... Onlar gururunda durdular Ve hala da durmaktalar ee, Yani Mevzu bitmedi çünkü Eyvallah. İkinci haftaya öteki, öteki haftaya mevzu taşınacak Ben denizle fazla girmedim ki En azından konu olarak Biraz daha ileriye gidelim diye Cenab-ı Hak her türlü münafığın Efendim şerrinden İslam düşmanlarının iman düşmanlarının şerinden bizleri muhafaza Eylesin Amin Bizleri de gafletten bir an önce ikaz eylesin Şu muzayekayı halden Şu sefil ve zelil halden Bizleri Cenab-ı Hak bir an önce Halas eylesin Dualarımızın kabulü için Göçmüşlerimize rahmet Rakidekilere sahatu selameti Saadet El Fatiha